188. konu Hazreti Hasan, Hüseyin, İbni Abbas ve İbni Cafer'in Hazreti Peygambere biat etmeleri. Hazreti Hasan şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber benden, Hüseyin'den, İbni Abbas ve Abdullah bin Ka'fer'den küçük yaşımızda henüz sakallarımız çıkıp buluğa ermediğimiz halde biat aldı. Fakat bizden başka da hiçbir çocuktan biat almadı.